Kıymetli izleyenlerimiz tekrar birlikteyiz. Devam edelim inşallah. <gülüyor> Selamun aleyküm muhterem hocam. Aleyküm selam. Zat-ı çok seviyorum. Bu nedenle bize çok zor gelen bir konuda sadece sizin sohbetinize teslim olabilirim. Çocukluğumdan beri akrabalarım çok zulüm yaptı. Dinime, canıma kastettiler. Çocukluğum, gençliğim büyük ızdıraplarla geçti. Şimdi benden ısrarla helallik istiyorlar. Gözlerinde pişmanlık yok, çaresizlik, çaresizlik, ölüm korkusu var. Hocam onları affedemiyorum. İçimden bir ses, Sarp yokuşu aşamadın diyor. O ses o kadar derin, o kadar gerçek ki sonra affedebilme demiş. Evet, devamlı getirebilmemiş. Güzel söylemiş. Gerçekten çok zor şeydir. Zulme uğrayınca affetmek, affedebilmek. Ama nasıl anlamak lazım meseleyi, hayatı? Dünyaya Rabbimizin rızasını, dostluğunu, yakınlığını kazanmaya gelmişiz. Resul Efendimiz Hazreti Ali'ye buyuruyordu. Ya Ali sen mukarrebundan en mukarrebun olmak ister misin? Evet ya Resulallah deyince buyurdu ki sana gelmeyene git. Sana vermeyene ver. Seni sevmeyeni sev. Sana haksızlık edeni, zulmedeni affet. Eğer böyle yaparsan en mukarrebun olursun. Yani Allah'a en yakın olursun. Bu tercih yapmak gerekiyor. Ya Rabbi seni seviyorum. Seni istiyorum. Sana yakın olmak istiyorum. Sen benden böyle yapmamı istiyor ve bunu böyle seviyorsun. Ben de senin sevdiğini seviyorum ve affediyorum dememiz gerekir. Bu çok zor bir şeydir. Gerçekten zor bir şeydir. Önce öyle bir iman etmemiz gerekir ki eğer biz bunu yaparsak Allah'a yakın oluruz. Nefsimizi Allah'a kurban etmiş oluruz. Kurban. Evet, nefsimiz onu kabul etmez. Affetmeyi kabul etmez ama nefsimizi Allah'a e, kurban ederiz ki, etmemiz lazım ki e, Rabbimizin rızasını, dostluğunu, yakınlığını, mukarrebun olmayı kazanabilirim İnşallah kardeşimiz bu marifete sahiptir zaten. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor ki onun böyle bir derdi vardır. Öyledir ki bir derdi vardır. Onun için kardeşimiz bunu becerir. Bununla beraber Allah dilemedikçe hiç kimse bize sıkıntı veremez, zulmedemez, haksızlık edemez. Onu öyle görmemek lazım. Nasıl görmek lazım? Rabbim beni büyütmeyi dilemiş. Bunlarla büyütmüş. Eğer onlar öyle yapmasaydı belki manevi olarak o kadar büyüyemez, o kadar güçlenemezdik. Onun için onlar, bize sıkıntı verenler bizim veli nimetimizdir aslında. Biz de o sıkıntıya sabrederiz, affederiz, Allah için affederiz. O bize Allah'a yakınlığa sebep olmuş olur, vesile olmuş olur, bizim için nimet, veli nimet olmuş olur. Eğer imtihan olmazsa zaten kazanmak mümkün değildir. İmtihan zaten sıkıntı demektir, sorun demektir. Allah bizi imtihana tabi tutar. Sıkıntıyla, hastalıkla, belayla, musibetle, yoklukla, dedikoduyla, iftirayla, zulme uğramakla bizi imtihana tabi tutar. Bize de düşen Allah'ın istediği gibi, sevdiği gibi yapıp kazanmaktır. Kulluğumuzu ortaya koymaktır. Allah'ı sevdiğimizi ortaya koyup imanımızı Allah'a ispatlamaktır. İnşallah kardeşimiz bunu bezerir bütün kardeşlerimiz böyle sıkıntı yaşarken bunu böyle yapmaya çalışmalıdır ki kazanabilelim. İmtihani başarıyla geçmiş olalım. Allah bizi geçemeyeceğimiz imtihanlara tabii tutmasın inşallah. Amin. Evet. Efendim Ronay İslamoğlu. Selamun aleyküm efendim. Aleykümselam. Allah ayette onlardan sonra sizi elbette o yere yerleştireceğiz. İşte bu makamından korkan ve tehdit, tehdidimden korkan kimse içindir buyuruyor. Burada tehdit kelimesini nasıl anlamalıyız? Evet. Sizi çok seviyoruz. Allah bizi hem dünyada hem de ahirette bir ve beraber eylesin. Amin. Yani. Allah razı olsun. Allah tehdit ediyor. Nasıl tehdit ediyor? Kitabını indirmiş, Kur'an'ı indirmiş. Her ne için? Şunu şöyle yapma dediyse, eğer yaparsan bunun karşılığında e, Allah'ın gazabına düşar olursun dediyse, azabına düşar olsun, olursun dediyse, Rabbini kaybedersin dediyse, insanlığını kaybedersin dediyse, o tehdittir. Elbette ki mümin bu tehditten korkar ve endişe eder. Allah'ın eğer tehdidinden korkmuyorsa, azametinden korkmuyorsa, endişe etmiyorsa, bu durumda e, imanını kontrol etmelidir. İmanında bir sorun var. Evet, mutlaka Allah her ne ile tehdit etmişse, mutlaka o tehditten korkmak gerekir. Allah'ın ihsanı, ikramı da o tehdidi e, aranlar içindir. O'nun tehditinden korkanlar içindir. Bir kul eğer Rabbini kaybederse, O'nun kazanabileceği bir şey var mıydı? Bu, bu tehdidi almak gerekmiyor mu? Gerekiyor. Evet, tehdidinden korkanlar demek Allah vahyinde neyle tehdit etmişse o tehdidi almak gerekiyor. O e, yanlışa, o hataya, o günaha, o şirkeye düşmemek için e, korkup titremek gerekir. Bu tehdidi almak gerekir yani. Evet. <gülüyor> Efendim Şuaib ikinci, Selamu Aleyküm demiş, hayırlı aleyküm geceler. Aleyküm. Hocam iş sebebinden dolayı yurt dışındayım. Kiradayım ama Yozgat'ta iki evim kirada. Ve bir de kirada olmayan üçüncü evim var. Yazın oturuyoruz. İzinde ben bu üç evden kaçının zekatını vereceğim? Hayırlı yayınlar, duanızı bekliyoruz hocam. Allah'a sebebi olsun. Oturduğu evin kirasını, o kiraya verdiği evlerden alıp verecek arta kalanlığı. Kira verdiği evlerin kendi kirasını düştükten sonra arta kalanın zekatını vermesi gerekir. Diğerini zaten kullanıyor. Kendi kirasını düştükten sonra kirayı kalan kirayı kiranın zekatını vermesi gerekir. Evet. Efendim Deniz Karadag Selam'ın selam hocam demiş sizi sizi komşumuz olan yeğeniniz, yeğeniniz sayesinde tanıdım İnşallah karşılaşırız. Size sorum, kötü bir huyum var. Her seferinde tövbe ediyorum ama yine yapıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Sırf bu kötü arışkanlığım yüzünden namaz kılamıyorum. Belki Allah beni görmek istemez diye. Evet. Kunun böyle düşünmesi doğru değildir. Hayırdan her neyi yapıyorsa mutlaka o e, onun için manevi güç olur, manevi kuvvet olur. Doğru yapabilmek için, güzel yapabilmek için o onun için kuvvet olur. Yani biri bütün yanlışları yapsa bile ben zaten nasıl olsa bütün yanlışları yapıyorum. Bir de benim ibadet yapmamın bir anlamı yok, gereksizdir. Ya da bu haliyle ibadet ya da güzellik, iyilik yapmam bana bir fayda vermez diye düşünmesi doğru değildir. Bu şeytanın verdiği bir sözeldir. İyilikten, güzellikten, ibadetten herneyi yapabiliyorsak. Onu mutlaka yapmaya çalışmamız lazım ki gücümüz, manevi gücümüz, kuvvetimiz olsun. O yanlışlardan da kurtulabilme imkanımız olsun. O güçle, o kuvvetle. Yoksa Rabbim beni görmek istemez demek doğru değildir. Haşa. Rabbimiz bizi huzuruna davet ediyor. Ve mutlaka gel diyor. Günahımız ne olursa olsun Resulullah Efendimiz buyurdu öyle aleyhissalatü vesselam. ''Allah günahta ısrar edenleri sevmez.'' buyurdu. Rasulullah Efendimiz bu ayeti tefsir ederken buyurdu ki, Sahabe söylüyor, ''Ya Rasulallah hiç günahı tekrar tekrar işlemeyen hiçbirimiz yoktur. Bu durumda Allah'ın sevgisinden mahrum mu kalmış oluyoruz? Hayır dedi, öyle değil. Bir kul günahı işleyip eğer tövbe etmezse, pişman olmazsa, o zaman günahta ısrar etmiş olur. Yoksa bir günahı günde bin seferde işlemiş olsa, her seferinde pişman olsa, tövbe etse o günahta ısrar etmiş olmaz. Onun için günahımız ne olursa olsun e, mutlaka tövbe etmemiz lazım, mutlaka pişmanlık duymamız lazım, mutlaka ya Rabbi beni bundan kurtar dememiz lazım. Sonra e, günahı gönlümüzden silmeye çalışıp onu Rabbimizle aramıza koymamamız lazım. Hiç kimsenin günahı haşa Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden daha büyük olur mu? Olmaz. Kur kendi kendine zarar veriyor, kendine zulmediyor. Bu durumda e, ne yapması gerekir? Tevbe edip, istihbar edip e, her defasında e, Allah'ın huzuruna çıkıp namazını kılması gerekir. E, Allah ona o gücü, o kuvveti, kurtulma gücünü verir. Yoksa nasıl günah işliyorum, e, huzura çıkmaya da yüzüm yoktur. Ya da benim bu haliyle namaz kılmam, huzura çıkmam doğru değildir diye bir düşünce olursa bilmesi gerekir ki bu şeytanın verdiği vesvesedir. Onu Allah'tan uzaklaştırmak için yapıyor. Yapılması gereken şey tövbedir, istihbardır. Benim günahımdan ne çıkar ki demesi gerekir. Allah'ın sonsuz mahfiretinin yanında, rahmetinin yanında benim günahımdan ne olur ki demesi gerekir. Ya Rabbi, ben kendime zulmet. Aciz kulu, günahkar kulun Huzuruna geldi. Zaten gidecek başka bir yeri yoktur demesi lazım. E, tövbe edip, istiğfar edip Allah'tan yardım dilemesi lazım. Allah yardım eder inşallah. Görecek kardeşimiz, Allah yardım edecek inşallah. Efendim ikinci sorusu var arkadaşım. Evet. İkinci sorum benim kibir ve asabilik huyum var. Ne kadar bu huyumu terk etmek istesem de olmuyor. Zor durumdayım, ne yapmalıyım? Şimdi de Allah razı olsun demiş sizden. Evet. Kulun mutlaka haddini bilmesi gerekir. Kendini anlaması gerekir. Rabbini anlamaya çalışması gerekir. Marifetullah'a sahip olması gerekir. Eğer Rabbini tanırsa kendini de tanır. Görür ki her şey Allah'a ait. İnsanın herhangi bir şekilde, herhangi bir şeyle kibirlenmesi asla doğru değildir akla, mantıka uygun bir şey değildir. Kendisine ait olmayan bir şeyle nasıl kibirlenebilir? Ya da kime karşı kibirlenebilir? Ölçüyü e, Allah'a göre yapmalıdır. Allah'ın nazarıyla nazar etmesi gerekir. Allah'ın kullarına Allah'ın nazarıyla nazar etmesi gerekir ki Allah kuruna kurundan daha yakındır. Kuluyla beraberdir. Kulunu çepeçevre ihata etmiştir. Kulü onun huzurundadır. Allah'ın o kulü üzerinde bir hesabı var. İmtihana tabi tutuyor. Kul kazansa da kaybetse de Allah'ın onun üzerinde bir hesabı vardır. Çünkü onu kendisine abdolsun diye yaratmış. Hazreti insan olsun diye yaratmış. Halife olsun, kendisine ayna olsun, güzelliğini üzerinde göstersin diye yaratmış. Onu ahiret için, onu cennet için yaratmış. Bir kula bakarken böyle bakması gerekir. Allah ile böyle nazar etmesi gerekir. Yoksa e, sanki Allah'ın huzurunda değilmiş gibi, Allah görmüyormuş gibi, bilmiyormuş gibi, Allah'ın okul üzerinde bir hesabı yokmuş gibi bakarsa, onu öyle görürse kibirlenme şey olur, herhangi bir şeyle kibirlenir. Kibirlendiği her ne olursa olsun o da ona ait değildir, onu bırakıp gider. Eğer böyle yaparsa ne olur? Böyle yaparsa Kul herhangi bir şekilde Allah'ın bir isminde eğer haddini aşarsa, o ismi kendine mal ederse, Allah kahar olarak tecelli eder ki o ismini ondan alır. Yani biri eğer kullarına karşı kibirlenirse, kahar ismi onun için nasıl tecelli eder, onu hangi konuda kibirlenirse o konuda onu düşürür, yerde süründürür, o ismi ondan almış olur ki, herkes herkese bir de onu seyrettirir. Neden böyle yapıyor? Bu da onun rahmetinden. Kul o kibirden kurtulsun diye. Ya kendi irademizle, isteyemizle, tercihimizle o kibri bırakırız, o yanlışı bırakırız ya da Allah bize bıraktırır. Evet. Bu durumda bize düşen kendi tercihimizle ondan kurtulmaktır. Kendi nefsimizi ikna etmektir. Buna beraber e, kızmamak için de mutlaka e, o çabayı, gayreti sarf etmek lazım. Doğru bakıp e, karşımızdakine verdiğimi, kendimize verdiğimiz hakkı karşımızdakine de vermemiz lazım. Yani biz birinin bize o şekilde kızmasını istiyor muyuz? İstemiyoruz. Bu durumda bizim de kızmamız doğru değildir. Evet. Efendim Ceyhüm Ceyhun Kızılkaya, Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Bir bayan bile bile çocuğunu aldırırsa, onun ölümüne sebep olursa, bunun Allah katındaki günahı nedir, cezası nedir? Allah razı olsun hocam. Şey. Evet, bunun Allah katındaki cezasını Allah bilir. Bu e, cinayet olur. Ama bu hükmü verecek olan Allah. Yani o kuul onu neden yapmıştır? Onun Allah'a karşı bir mazereti var midir? Acaba Allah'ın Allah huzurunda kendini savunabilir mi? Ya Rabbi şundan dolayı yaptım diyebilir mi? Onu bilemiyoruz. O onunla Allah arasındaki bir durumdur. Cezayı verecek olan da elbette ki Allah'tır. Onun için bizim hüküm vermemiz cezası budur dememiz doğru değildir. Ama eğer bir bile bile bunu yaparsa... Bu cinayet olur. Cinayeti işlenmiş olur. Bunun da cezasını verecek olan Allah'tır. Muamele yapan olur. E, kulun durumuna göre, imanına göre, o andaki haline göre, durumuna göre muamele eder ve ceza verir. E, onun için bu hükmü biz veremeyiz. Huzura gidince bunu görürüz. E, her günah böyledir yalnız. Her günah, her yanlış, e, her eksik e, böyledir. Sadece e, ahirette karşılığı verilmiyor. Dünyada da karşılığını veriyor. Yani iyi yapanlara Allah dünyada da iyilik verir, güzellik verir. Ama yanlış yapanlara, zulmedenlere, haksızlık edenlere, e, günah işleyenlere aynı şekilde dünyada da cezasını veriyor. E, tabii ki müminle kafir bu arada fark ediyor. E, mümininki e, daha farklıdır. Cezası dünyada daha ağırdır ama kafirin cezası akrite kalacağı için onun cezası daha farklıdır. Ama bunu böyle bilmek lazım. Allah öyle buyurdu. Evet iyiliğin karşılığı iyilik değil midir? Dünyada da ahirette de onlara güzellik vardır dedi. Hem dünya hayatında hem ahiret hayatında onlara müjdeler vardır dedi. Yani yanlışımızın cezasını burada da çekiyoruz. Eğer onlar iman etseydi. Salih amel işleseydi, güzel yapsalardı hem yerden hem gökten onları rızıklandırırdık dedi. Evet. Cesa mutlaka dünyada da geliyor. Evet. Ayhan Seyyid, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Kur'an'dan hüküm çıkartma nasıl yapılır? Alim kişiler kabir azabını inkar ediyor. Nasıl böyle hata yapıyorlar? Allah'a emanet oluruz demiş. Evet. Alim Allah'ın buyurduğu gibi Allah'tan haşet duyanlardır. Evet, gerçek manada Allah'tan alim kulları haşet duyar buyurdu. Eğer bir kul Allah'tan haşet duyuyorsa yani Allah'ın azametini biliyorsa onun vereceği cezayı biliyorsa neye gazap edeceğini biliyorsa huzurunda tir tir titriyorsa evet o alimdir. Yoksa bir sürü bilgiye sahip olmuş ona alim denmez. Yani bir CD'ye, bir bilgi sayara, bir kasete veya herhangi bir şeye bilgi yüklemek, ilim yüklemek, bütün Kur'an-ı Kerim'i yüklemek, 10 tane tefsir yüklemek onu alim yapar mı? Bu alim bir CD'dir denir mi? Denmez. Bilgi yüklüdür sadece. yüklenmiş. Alim e, kimdir o zaman? ilmine bilgisine iman eden. ilmi bilgisi kendisinde imana dönüşmüş olan, aklaka dönüşmüş olan, amele dönüşmüş olandır. Onu tadandır. Rabbine karşı marifetullaha sahip olandır. Rabbinin hikmetini, muradını bilendir. Allah bir şey söylediyse, evet. Allah orada neyi murad etti, onu biliyorsa bu alimdir. Buna alim denir. Yoksa Biraz bilgiye sahip demektir. Eğer bilgisini imana dönüştürmemiş, aklaka dönüştürmemiş, amele dönüştürmemişse Allah bunlara kitap yüklü merkep dedi. Kitap yüklü merkep. Başka ismi yok. Alim denmez. Öyle pervasızca eğer konuşuyorsa iştihad etmek başka bir şey. Alim iştihad edebilir. Herhangi bir konuda o konu iştihad konusuysa iştihad edebilir. Yok, iştahat konusu değilse iman konusunda iştahat edilir mi? Edilmez. Ee, eğer işteat konusu değilse buna beraber böyle e, pervasızca şu halaldır, şu haramdır, şu doğrudur, şu yanlıştır e, diyorsa e, haddini açmıştır. Alimlikle, Allah'tan haşyet duymakla hiçbir alakası e, olmamış e, bilgi yüklüdür. Ben kudret köse namazda bazı şeyler görüyorum ve korkuyordum. Kılmayı bıraktım. Sonra tekrar devam ettim. Bunun için ne yapmalıyım? Evimizin çiçeği oldunuz hocam demiş. Allah razı olsun. Korkmak doğru değildir. Endişe etmek doğru değildir. Mutlaka bu alemden başka bir alem daha vardır. Meleklerin bulunduğu bir alem vardır mesela. Başka bir boyut. Melekler aynı zamanda bizimle beraberdirler. Evet, o anda namazda bir şeyler görebiliriz. Hatta bunu yani nimet olarak görmek gerekirdi. Ee, endişe etmek doğru değildir. Allah'ın bir nimeti, bir ikrami olarak görmek gerekir. Eğer e, Allah o namazda bir şeyleri gösteriyorsa, mutlaka onun devamında çok daha güzel şeyler olacak demektir. O bir başlangıç. Onun için e, devam etmesi lazım. Namaz, müminin miracıdır. Resulullah Efendimiz'in, Mirajda durduğu yere gidiyoruz namazda, Allah'ın huzuruna gidiyoruz. Namazda eğer Allah'ın huzurundaysak, bizim hiçbir şeyden endişe etmemiz, etmemiz doğru müdür Korkmamız doğru olur mu? olmaz. Tam tersine bütünüyle Allah'a tevekkül etmemiz gerekir, güvenmemiz gerekir. Ee, aynı zamanda böyle bir şeyler gördüğümüzde de ona şükretmek gerekir, hamd etmek gerekir, e, korkmamak gerekir. Ee, yola devam edeceğiz. Göreceğiz ki Rabbimiz bizimle beraberdir. Bize ikramda bulunmayı dilenmiş. Mesela o anda e, farz edelim ki al, yani biraz daha e, ileri e, gitti Allah ona melekleri gösterdi. Evet, bu onun imanını artırır. İlbil yakından, aynı yakına imanı çıkarmış olur. Evet, onun için endişe etmek doğru değil. Hamd etmek lazım, şükretmek lazım. Namazımızı kılmaya devam edeceğiz inşallah. Allah ikramlarını yapar inşallah. Efendim anne izleyicimiz e, selamun aleyküm demiş, hayırlı aleyküm akşamlar aleyküm. demiş. İyi ki varsınız hocam. Allah sizden razı olsun. Sizi tanıdığımdan beri hayatıma güzellikler kattınız. Sizden El Esma Hüsna'yı dinlediğimden beri hayatımda değişiklik oldu. İnsanlara yumuşak davranmaya başladım. Daha sevgiyle bakıyorum, yaklaşıyorum. Allah sizden razı olsun hocam teşekkürler Allah razı olsun Allah'ın isimlerini dinleyince, daha doğrusu Rabbimizi tanımaya başlayınca, anlamaya başlayınca, o marifetullah'a kavuşmaya başlayınca, aynı zamanda o isimler üzerimizde tecelli eder, o isimlerin nuru gönlümüzde tecelli eder, imana dönüşüyor çünkü imana dönüşünce seviyoruz. Buna beraber üzerimizde aynı şekilde o isimler hal olarak dışarıya, amel olarak, muamele olarak aksetmeye başlar. Allah'a hamd olsun diyoruz. Şükürler olsun. Eğer Rabbimizi tanıdıkça o isimleri üzerimizde, güzelliği üzerimizde tecelli ediyorsa, kul Allah'a nasıl yaklaştığını buradan görmelidir, buradan anlamalıdır. Aynı zamanda bu Allah'a ayna olmaktır. Allah'ın güzelliğini üzerinde göstermektir. Bu Allah'ın kuruna olan ikramidir. Allah'a hamdolsun. Allah mübarek etsin inşallah. Efendim bir izleyicimiz, alem, alemlerin Rabbi olan Allah'ın selamı, rahmeti ve mahfireti Efendimizin ve O'na tabi olan kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Efendimiz ona tabi olan kardeşlerimiz için Yüce Allah'tan af ve mahfiret diler misiniz? Allah size razı olsun inşallah. Hayırlı sohbetler. Allah razı olsun. Elbette ki bütün kardeşlerimiz için af diliyor, mahfiret diliyoruz. Bütün müminler, bütün Müslümanlar için af diliyor, mahfiret diliyoruz Rabbimizden. İman etmeyenler için de Allah'tan hidayet diliyoruz. Bütün insanlar Hazreti Adem'den kardeştir. Ama herkes tercihini kendisi yapar. Hep anlatmaya çalışıyoruz. Hayatı kısaca anlamaya çalıştığımızda nasıl anlamamız gerekir? Allah Hazreti Adem'i yaratıyor. Meleklere secde edin. Ben onları ruhumdan nef ettiğimde ona secde edin diyor. Bütün melekler secde ediyor. İblis o secdeyi yapmıyor. Kibirleniyor. Sonra Allah onları cennete koyuyor. İblis orada onları kandırıyor diyelim. E, yalan yere yemin ediyor. Ben sizin sizden yanayım. Ben sizin dostunuzum. Eğer siz bu ağaçtan yerseniz e, melek olursunuz veya burada ebedi kalırsınız diye Rabbiniz bunu size yasakladı ben sizi düşünüyorum burada neyi anlamamız gerekir batılda duranlar bizi kandırmaya çalışanlar bizi cennetten Allah'tan uzaklaştırmaya çalışanlar da böyle yapıyor zaten ben senin dostunum ben seni seviyorum ben senin için bunu söylüyorum ben seni düşündüğüm için bunu söylüyorum diyor iblisin halidir iblise tabi olanların halidir bu sonra Allah ne buyuruyor hep beraber aşağı inin, birbirinize düşman olarak. Kim var orada? Hava annemiz, Adem babamız, bir de iblis. Yeryüzüne indiklerinde üçü vardır. Birbirine düşman. Hayat, peygamberlerin imana davet etmesiyle, şeytanın, iblisin de aynı şekilde cehenneme davet etmesiyle, başlamış. Bununla beraber kıyamete kadar da bu iş böyledir. Yani başka gerekçeler ne olursa olsun, bir yanda peygamberler vardır. Peygamberlerin daveti vardır. Allah'ın peygamberleriyle yaptığı davet vardır. Bir de iblisin yaptığı davet vardır. Ya peygamberden yana tavrını koyar, iman eder, peygamberlere tabi olursun. Ya da tam tersi tarafta durur, peygamberlere Onlara beraber olanlara düşman olur, iblisle beraber olur, düşmanlık yaparsın. Ya da arada durursun, karar veremezsin. Bir o tarafa, bir bu tarafa gider gelirsin. Söylemiştim, bu Allah'ın kendileri için müzebzebin dedik. Zıplayanlar, ne o tarafa aittirler, ne bu tarafa aittirler. Ortadadırlar. Davet kime yapılır? Davet o aradakilerine yapılıyor. Ne yapacağını bilemeyenlere yapılır. Bir yanda peygamberler ve peygamberlerle beraber olanlar Allah'a davet eder, cennete davet eder, Hz. insan olmaya davet eder, barışa davet eder, bir yanda da iblis tam ters tarafa cehenneme davet eder, düşmanlığa davet eder, günaha davet eder, yanlışa davet eder, peygambere, peygamberlere, müminlere, müslümanlara düşmanlığa davet eder. Hayat baştan sona bundan ibarettir. Herkes biraz doğru bakmaya çalıştığında, biraz anlamaya çalıştığında bunu görür. Sebep insanlık hep bunun kavgasındadır. Ya iblisten yanadır, cehennemden, cehenneme davet eder. Ya peygamberden yanadır, cennete davet eder. Ya da ne yapacağını bilemez halde hangi tarafı güçlü görürse o tarafa gitmeye çalışır. Allah bunlara münafık diyor. Yalnız müzebzebil. Kendini akıllı zannediyor. Allah'ın vahyini kabul etmiyor. Peygamberini kabul edemiyor. Ben kendi işime bakarım diyor. Ben kendi gemisini yürüten kaptandır diyor. Allah'tan, Resulünden yana tavır koyamıyor. Evet, o da onlarla beraber kaybediyor. Şeytanlarla beraber kaybediyor. Bunun için bize düşen peygamberden yana tavır koymaktır. Allah'tan yana tavır koymaktır. insandan, insanlıktan yana tavır koymaktır. Herkesi Allah'a davet etmeye çalışmaktır. Bin türlü mazeretleri olabilir. Yok şu şöyle oldu, bunlar böyle yapıyor, şunlar şöyle yapıyor. Ama işin temelinde, özünde Allah'ın bir muradı var mıdır? Vardır. Allah'ın muradı insanın Allah'a kul olması, olması değil midir? Evet. Bu dünyayı da Yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine vermiş midir? Vermiştir. Ne için? İnsan ona abd olsun diye, ona ayna olsun diyedir. İblis ne yapıyor? Tam ters tarafta duruyor, düşmanlık yapıyor. İnsanları Allah'tan, peygamberinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Allah'ın vahyinden uzaklaştırmaya çalışıyor. İnsanlığından uzaklaştırmaya çalışıyor. İnsanları birbirine düşman olarak gösteriyor. Oysa ki Allah ısrarla tekrar tekrar ne buyuruyor? Şeytan sizin düşmanınızdır. Apaçık düşmanınızdır. Ona uymayın. Ona tabi olmayın. Onun adımlarına uymayın. Ona abdolmayın dedi. Sadece diliyle dua etmek yetmez. Bir de evet, fiil ile yapmak gerekiyor. Yani Allah'a daveti hep beraber yapacağız inşallah. İnsan kardeşlerimizi kurtarmaya çalışacağız inşallah. Allah'a kul olmaya, abd olmaya, aşık olmaya, ebedi hayatlarını kazanmaya cennete davet edeceğiz inşallah. Gönüllerinin cennet olması için evet. hem öğreteceğiz, hem talim ettireceğiz, hem de sarılıp çağıracağız inşallah. Efendim Sözal Gür Çınar, Allah'ın rahmeti üzerinizde olsun hocam. Allah razı olsun. Ben Kıbrıslıyım. Yaklaşık iki ay önce rastgele programlarınızdan birini gördükten sonra, muhabbetinize nail olduktan sonra her gün diğer TV izleyip aydınlanmaya devam ediyorum. Çok zor günler geçirirken sizin sayenizde İslam'ın güzelliğine, güzelliğine ve yüceliğini tattım ve gönül gözüm açıldı Allah'a yöneldim Allah sizden razı olsun kıymetli ellerinizden öper saygılarımız sunarım bir mürşidi kamile tabi olmak illaki bir yerden sonra mesela hocamızın bahsettiği nefsin dördüncü derecede islahından öteye gidebilmek için dergaha gelmek gerekiyor mu yoksa hocamızı TV'den de takip etmek kafi midir? Evet, takip etmek kafidir inşallah. Mesele sohbette bulunmaktır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabesini sohbette yetiştirmiştir. Mesele o e, sohbette bulunabilmektir. O sohbeti dinleyebilmek içindir. E, söylemiştim, Allah o kelimelerin içine manayı koyuyor. O kelimeler e, söylenirken gönülde her ne varsa kelimenin içinde. Bu manevi bir e, durumdur. Allah onu o kelimenin içine koyup onu e, kuluna öyle ikram ediyor. Kendine davet eden Allah'tır. Kulü kendine çeken Allah'tır. Her şeyi bir vesileyle yapar. Müşrit-i de bunun için bir vesiledir. Evet, sohbette bulunmak yetiyor ama gerekirse, gerektiğinde mutlaka e, özel olarak da e, davet edebilir. Bu ayrı özel bir durum. E, ama e, vasıl olabilmek için o sohbeti izlemek, takip etmek, beraber olmak yeterlidir. Gönül beraberliği yeterlidir buna. Zaten şu andaki sohbet mesela canlıdır, Buradaymış gibi sohbet ediyoruz. Kardeşimiz de buradaymış gibi soru soruyor. Bu durumda beraberlik olmuş olur. Allah böyle bir nimeti ikram etmiş. Hamdolsun. İnşallah hep beraber yürüyeceğiz. Hep beraber kazanacağız. Nefsimizi tezkiye edecek. E, temizleriz. Huzura e, varız inşallah. Efendim Yusuf Övent. Selamun Aleyküm <gülüyor> Efendim. Daha önce doğru yolda olan birisi şükürsüzlük ve hep kötü tarafa bakıyorsa bundan nasıl kurtulur? Daha önce doğru yolda olan birisi şükürsüzlük yapamaz. Daha önce de doğru yolda değilmiş. Şükür ve sabır imanın iki yarısıdır. İki meyvesidir daha doğrusu. Hayati yaşarken eğer Allah bir nimeti ihsan etmişse, ikram etmişse ona şükretmek gerekir. Şükrü gerektiği gibi yapmak gerekir. Ya Rabbi, şükür demek şükür değildir tabii. O nimetin sevinci onun üzerinde görünmelidir. O nimet onun üzerinde görünmelidir. Buna beraber o nimeti aynı şekilde ikram etmelidir. Yani Allah bir nim, iman nimetini verdiyse, o müminse bunun şükri nasıl eda etmesi gerekir? Bu iman nimetinin şükrü üzerinde görünmelidir. İman sevinci, imanın muhabbeti onun üzerinde görünmelidir. Mesela Resulullah Efendimiz'in genel hali tebessüm haliydi. O iman hali üzerinde görünüyor. Aynı şekilde o imanı ikram etmek de gerekiyor. Nasıl ikram? Eğer o iman etmişse bu durumda o imanıyla, imanlı olanı sevmesi gerekir. Aynı şekilde, imanlı olanı, Allah'a sevdirmesi lazım. Allah'ı da ona sevdirmesi lazım. Haliyle, tavrıyla, sözüyle, her haliyle, eğer böyle olursa, o şükreden bir kuldür. Musibet geldiğinde, bela geldiğinde, bu sefer sabretmesi gerekir. Yani, Allah beni imtihana tabi tutuyor. Benim kazanmam için benim buna tahammül etmem gerekir, sabretmem gerekir. Bunun arkasında Allah mutlaka bir nimeti ikram eder. Rabbim mutlaka benim bir şeyi öğrenmemi dilemiş, anlamamı, bunu yaşamamı dilemiş. Manevi olarak benim büyümemi dilemiş ki beni böyle bir imtihana tabi tutuyor deyip sabretmesi lazım. Eğer böyle olursa imani meyve vermiştir. Sabır ve şükür meyvesini vermiştir. Yok, sabır yoksa şükür yoksa iman yoktur. İman meyve vermemiştir. İman yok mesabesindedir. Onun için Allah ait kerimede buyuruyordu. İman etmeyenler veya imanlarından bir fayda görmeyenler. Evet, kıyamet günü kaybedenlerdir bunlar. Eğer iman e, meyve vermemişse, insan imanından fayda görmüyorsa o iman yok mesabesindedir. Şükreden bir kul e, yanlışa düşmez, hataya düşmez, o e, hale düşmez, kötü tarafa gitmez ve bakmaz. Şükreden bir kul, mümin bir kul. Eğer şükretmeyen, sabretmeyen bir kul görürseniz bilin ki onun imanı yoktur. Eğer birinin üzerinde imanın o aşkı, muhabbeti, hari görünmüyorsa, tecelli etmemişse bilelim ki onun imanı yoktur. Eğer insanı sevmiyor, insana iyilik yapmak istemiyor, insanı sevindirmeyi sevmiyorsa bilelim ki onun imanı yoktur. İman o iman nuru üzerinde tecelli etmiyor. Etmiyorsa yoktur. Yani eğer burası karanlıktır, güneş vardır desek bu yanlış bir şeydir. Eğer güneş olsaydı burası aydınlık olurdu. Varsa güneş, iman güneş gibidir. Onu aydınlatır? Aynı şekilde o nuri, o aydınlığı üzerinden saçıyor o. En büyük nimet iman nimetidir zaten. İnsan aslında bütünüyle imandır. Bütünüyle aşktır, muhabbettir. Üstünü örtmüş. Üstünü örtmüşse kendi imanından, kendi kendisinden... Allah'ın nefrettiği ruhtan istifade edemiyor demektir. O perdeyi üzerinden kaldırması gerekir. Kendi kendisi olması gerekir. İmar ile bakması gerekir. Fıtrat itibariyle Allah insanı İslam fıtratı üzere yaratmış. Evet, fıtrat Allah buyurdu. Allah kendi fıtratı üzere yaratmış dedi. Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli etmiş. Eğer onu yok sayarsa sadece etten kemikten biri varlık olur. Bu durumda hayvandan da bir farkı kalmaz. Evet. Ee, Allah bizi böyle bir halden muhafaza eylesin inşallah. Evet. evet. Efendim İbrahim Özer, selamünaleyküm. Sizi çok seviyoruz hocam. Namazı ezan okunduktan hemen sonra kıl hemen sonra mı kılmalıyız? Mazeretimiz yok yani demiş efendim. Evet. Mazeretimiz yokken hemen sonra kalmamız daha uygundur. Bununla beraber böyle bazıların söylediği gibi işte o ilk anda en hayırlı an ilk andır. İlk ezanın okunduğu andır. Vakit geciktikçe sevabi azalıyormuş gibi düşünmek doğru değildir. Evet ilk an en makbul olan andır. Ama Allah ayeti kerimede buyurdu. Allah Allah'ı zikredin. Kalbiniz mutmain olunca kal namazını kıl dedi. ikame et dedi. Önce Allah'ı zikretmen lazım. Yani namaza hazırlık yapman lazım. İlk an geldi namaza hazır olmadı. Ben birazdan ben beni yaratan Rabbimin huzuruna miraca çıkacağım. Halimi Rabbime arz edeceğim. Rabbim Rabbimle dertleşeceğim tabiri caizse. deyip gönlünü böyle hazırlaması gerekir. Evet. Gönül e, hazır olmadan huzura çıkmak e, uygun bir e, zaman değildir. Hazırlamıyorsa zaten e, hemen çıkması lazım. Hazırsa yine hemen çıkması lazım. Ama böyle beş dakika on dakika böyle kendini hazırlaması e, Allah'ı zikredip gönlün o itminana Allah ile mutmain olması onu huzura hazır hale getirir. O şekilde huzura çıkması daha uygundur. Evet. Efendim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Amin, Oğlumun Kur'an üzerine eğitim almasını istiyorum. Eşim muhalefet ediyor. Kendine göre bahaneler öne sürüyor. Bana söz hakkı tanımıyor. Kalbimi kırıyor. Ne yapmalıyım? Elinizden ömerim. Allah razı olsun. Belki burayı da biraz doğru anlamak gerekiyor. Bunu biraz izah edeyim. Çocuklarımızı yetiştirirken, büyütürken o Allah'ın kulünü bize emanet edişidir çünkü. Önce ona Kur'an'ı öğretmeye çalışmak doğru değildir. İbadeti öğretmeye çalışmak doğru değildir. Öncelik sırası imanındır. İman. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeye önce imanı öğretti. Kiminle? Allah ile. Allah önce imanı öğretti. İbadeti öğretmedi. Ayetleri öğretmedi. Önce imanı öğretti. Ayetlerini indirip imanı öğretti. Onun için eğitime başlarken bu çocuk olsun veya bir şey bilmeyen biri olsun fark etmiyor. İşe, ibadetten ya da Kur'an'ı öğrenmekten başlamak doğru değildir. İmandan başlamak gerekir. Yani o kitabın sahibini önce tanıması gerekir. Ayetleri okurken o kelamın sahibini önce tanıması gerekir. Eğer tanırsa ne olur? Ayetleri okudukça imani artar. Allah öyle buyurdu müminlere. Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Mümin olmadan okuyunca ne olur? İman artıyor mu? Artmıyor. O ayetlere karşı yeterli derecede bir edep olmuyor. Herhangi bir kelami dinlemiş gibi, öğrenmiş gibi, okumuş gibi okuyup öğrenip dinliyor. Bu edebe aykırıdır. Bu onu Allah'tan uzaklaştırır. İbadet de böyledir. Onun için önce iman. Önce imanın eğitimini vermek gerekiyor. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Vesselam. Çocuklarınıza la ilahe illallah dedirtin. Korkmayın. Bırakın. O dünyasını da ahiretini de kazanır. Önce onun Rabbini tanıması gerekir. Allah'tan başka ilahı olmadığını, bütün mülkün kendisine ait olduğunu, kendisinin sahibinin Allah olduğuna iman etmesi gerekir. Her şeyin ona ait, bununla beraber takdirin ona ait olduğunu, kendisinin gücünün hiçbir şeye yetmediğini ama onu yaratan Rabbinin gücünün her şeye yettiğine iman etmesi lazım. Allah'ın yakınlığını tatması lazım. Böyle biri hayatta dimdik durur. Herhangi bir musibet karşısında, bera karşısında ezilmez, çökmez, diz çökmez, yıkılmaz. O Rabbine güvenir, Rabbine tevekkül eder. Rabbinin hesabını yapar, Allah'ın hesabını yapar. Allah da onun hesabını yapar. Onun için önce imanı öğretmek lazım imanın talimini yaptırmak lazım. Ya bunu evde yaptırmamız lazım ya da bu imanın talibinin olduğu bir yerde ona bu iman talimini yaptırmak gerekir. Sonra Kur'an'ı okusun, diğer bilgileri öğrensin. Ee, önce sahibini, mülkün sahibini aynı zamanda Kur'an'ın sahibini tanımak gerekiyor, anlamak gerekiyor. Tanıdıkça, anladıkça sever haşyet duyar. Kur'an'ı okurken, Allah'ın kelamını okurken de ne okuduğunu anlar. Allah ona o okumasıyla beraber hikmeti, muradını öğretir. Yoksa bir zaman hikmeti öğrenemez. Bununla beraber okuyunca kendini Kur'an'ı biliyor zanneder. Öyle zannediliyor zaten. Allah'ı bilmiyor, Kur'an'ı bildiğini zanneder. Alimdir diyor. Allah'ı biliyor mu? Allah'ı bilmiyor. İşte kendine göre işte Allah'ın zati sıfatları, subuti sıfatları diyor ama bu bilgisi e, imana dönüşmemiş. Bilgi olarak onu söylüyor. E, i̇nşallah e, ameller niyete göredir. Tabii ki kardeşimizin niyeti önce Kur'an'ı okusun derken dinini öğrensin diye söylüyor. E, bütün kardeşlerimize önce imanı öğrenmemiz gerektiğini öğretmeniz. Aynı şekilde ana baba olarak evde çocuklarımızı e, büyütmeye çalışırken onlara örnek olmaya çalışmamız gerekir. Çocuklar e, söylediklerimizi değil, e, yaptıklarımızı kendine örnek alırlar. Eğer biz imanımızla onlara örnek olursak bazen olur ki ana babanın çocuğuna bir kelimesi e, iman olur. Ona e, teslimiyet olur, ona takva olur. Ama o kelime yaşanarak söylenen bir kelimedir. Çocuk anasından, babasından o kelimeyi yerine getirmiş biri olarak onu görüyor. Gördüğü için o tesiri üzerinde Allah yaratıyor. İkram ediyor üzerinden. Onun için hem çocuklarımızı Allah'a bir kul olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Öğretirken önce imanı öğretmeye çalışıyor. Sonra da Allah'ın kelamını öğretmeye çalışacağız inşallah. Babası bu arada e, Allah yardım eder, o da ikna olur inşallah. i̇nşallah. Evet. Efendim, aslında bize karılan süre de devamdır. Evet. evet. Son olarak söylemek istedim bir şeyler. <gülüyor> Son olarak da söyleyeceklerimiz aynıdır. İlk olarak da söyleyeceklerimiz aynıdır. Rabbimiz Allah'tır. Bir tek onun hesabını yapmamız gerekir. Hayatı yaşarken her konuda "Rabbim ne der?" dememiz gerekir. "Rabbim benden ne yapmamı istiyor? Nasıl düşünmemi istiyor? Nasıl sevmemi istiyor? Nasıl muamele yapmamı istiyor?" dememiz gerekir. Bütün dünya bize kızsın, küssün, darılsın ama Rabbimiz bizden darılmaz. Biz Rabbimizi ciddiye alalım. Ama hiç kimse bizi ciddiye almaz. Bu önemli değildir. Eğer biz Rabbimizi ciddiye aldıksa Rabbimiz de bizi ciddiye alır. O bizi ciddiye alsın, hiç kimse bizi ciddiye almasın. Bize düşen Rabbimizi övmektir, ona hamd etmektir. Biz de onu övelim. Onun övdüğünü övelim. Onun sevdiğini sevelim. Hiç kimse bizi övmesin. Hiç kimse bizi sevmesin. Ama Allah bir kuli sevdi mi? Bir kulü övdü Kullarıyla da, kullarının diliyle de onu över, övdürür. Evet, Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Allah bir kulü bir kuluna e, kullarıyla onu övüyorsa bu ona peşin ikramidir. Ham övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah'a maksustur. Övmek de O'nun hakkıdır. O'nun için. O'nu över. O'na hamd eder. O'nun övdüğünü överiz. O'nun sevdiğini severiz. Ee, de inşallah e, hep beraber Allah'ın övküsüne dayık olmaya çalışıyoruz. Dayık oluruz inşallah. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi art ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz Allah nasip ederse bir sonraki programımızda tekrar devam ederiz inşallah. Soramadığımız sorularınızı sorarız inşallah. Bir sonraki programda buluşmayı umut ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız, esen kalınız efendim.